Geldik. Bundan önceki okumuş olduğumuz bab ve bölümlerde birçok şeyden istifade ettik. Bundan sonra da gelecek olan bab ve bölümlerden çokça istifade edeceğiz. Özellikle edep bahsi dediğimiz yemek yeme adabı, kılık kıyafet adabı gibi günlük hayatımızda bizleri çokça ilgilendirecek olan hadislerin geldiği haftalarda daha da azimli olalım, daha da hırslı olalım. Riyazu Salih'in kitabını getirmeye çalışalım. Elimizde bulundurmaya çalışalım. Evimizde, iş yerimizde bulunmuş olduğumuz ortamlarda bu kitabın içinde yer alan hadislerden bir tane, iki tane de olsa okuyarak kendimizi ve etrafımızdaki insanları bilgilendirelim. Çünkü allah Teala, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi biz ümmetine onu örnek almak onun yolundan gitmek için göndermiş. Usve-i Hasene dediğimiz en güzel örnek olarak göndermiş. Bizler kendi aramızda çıkan anlaşmazlıklarda onu hakem tayin edip onun vermiş olduğu hükme teslim olunca ve onunla amel edince gönlümüzden razı olarak ona teslim olunca ancak Mümin olmuş, iman etmiş oluyoruz. allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu üzere. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ ف۪ي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا fi ف۪ي أَنْفُزِمْ حَرَجَ مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمَ Onlar Rabbine and ki iman etmiş olmazlar. Ta ki kendi aralarında çıkan anlaşmazlıklarda seni hakem tayin edip, senin vermiş olduğun hükme kalplerinden hiçbir hoşnutsuzluk olmadan tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça, tam iman et, olmadıkça iman etmiş olmazlar diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim hayatımızda hakemimiz, önderimiz, en güzel örneğimiz. İşte bu kitapta da edep ve adapla alakalı, bizleri salih amellere teşvik edecek ve bizleri günah işlemekten alıkoyacak olan hadisleri zikretmiş. O bakımdan çok önemli bir kitap. Bugünkü bahsimize gelince Bugünkü bahsimiz husnul huluk. Güzel ahlak. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki ve inneke ala hulukin azim. Ey peygamber, muhakkak ki sen güzel bir ahlak üzerinesin. Allah Teala Kalem Suresi'nde peygamberinden bahsederken onun en güzel ahlak üzerine olduğunu söylüyor. Az sonra gelecek olan hadislerde de bunu göreceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en güzel ahlak üzerine bir kimseydi. Tabi güzel ahlaklı olmak arkadaşlar sadece insanlara karşı değil. insanlar arasında değil. Allahu Teala ile olan ilişkilerimizde de onunla olan muamelemimizde de olması gereken bir husus. Peki Allahu Teala'nın allah Teala'ya karşı güzel ahlaklı olmak ne demek? Onun ahkamı bizlerden yapmamızı istediği hükümlere karşı ve allah Teala'nın bizim hakkımızda takdir ettiği kaderde yazdığı, dilediği şeylere ne yapmamız gerekiyor? Gönül ferahlığıyla, gönül zenginliğiyle kabul etmemiz, onlara sabretmemiz ve onlardan razı olmamız gerekiyor. Yani güzel ahlak denince genelde insanların aklına ne geliyor arkadaşlar? Bir kimsenin diğer insanlara karşılığı olması, güzel davranması. Halbuki bundan önce ne var? Allahu Teala ile olan ilişkilerimizde güzel ahlaklı olmamız gerekiyor. Alimler de onu ne diyorlar? Yani senin allah Teala'nın hakkında, senin hakkında takdir etmiş olduğu, dilemiş olduğu, başına gelen musibetler olsun, belalar olsun, fitneler olsun, yahut Allahu u Teala'nın emirler olsun, bunlara karşı gönlünde ne olacaksın? Gönlün açık olacak. Yani Başına gelen musibetler, belalar seni sabırsızlığa itmeyecek. Seni bu başına gelenlerden razı olmamaya itmeyecek. Hatta yani Selef kendi başlarına bir musibet gelmeyince uzun süre, uzun zaman korkarlarmış. Yani ne oluyor? Neden? Bizim başımıza bir sıkıntı, bir problem gelmiyor. Çünkü dünyada kulun başına gelen her musibet, her fitne, her bela, eğer sabrederse ahirette ona ne olarak dönecek arkadaşlar? Çok büyük ecirler olarak dönecek. Birçoğunuzun bildiği üzere i̇mam Tirmizi'nin rivayet etmiş olduğu hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Cabir radıyallahu anh rivayet ediyor. Kıyamet günü başlarına bela gelen insanlara verilen mükafatları görünce diğer insanlar onlar da keşke dünyada bizim de başımıza musibetler gelseydi de hatta derilerimiz makaslarla soyulsaydı, o halde olsaydık da burada bizler de öyle mükafat alsaydık temennisinde olacaklar. Demek ki mümin kul aleyhissalatü vesselamın da dediği üzere her hali nedir? Kârdadır. Diyor ki, başına bir musibet gelse sabreder. Değil mi? Başına bir nimet gelse, Allah-u Teala ona bir nimet gönderse şükreder. Her halin kârdasın yani. İşte Allah-u Teala'ya karşı güzel ahlaklı olmak gerekiyor. Ve aynı şekilde kullara karşı güzel ahlaklı olmak Nedir arkadaşlar güzel ahlaklı olmak? Onlara öncelikle kullara eziyet etmemek. Onları sıkıntıya düşürecek, onları üzecek şeyler yapmamak Allah Teala'nın kullarına. Ve onlara karşı cömert olmak. Ve güzel yüzlü olmak, kibirlenmemek. Geçen haftanın dersinde olduğu gibi. Yani güzel ahlaklı bu şekilde anlatıyor alimler. İnsanlara yani Müslümanlara eziyet vermemek. Onlara karşı cömert olmak. ...ve güler yüzlü olmak. Yani güzel ahlak bu. Hatta bunu şöyle tarif ediyorlar... ...keffu'l-eza ve bezlu'l-nedâ... ...ve talâkatul-vejh. Güzel ahlak budur. Hadislere geçince zaten... ...Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin... ...hayatında bizim için en güzel örnekler var. Orada göreceğiz. Enes radıyallahu anh diyor ki, ...Enes ibni Malik... ...biliyorsunuz sahabeden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin... ...yanında uzun süre... 10 sene gibi bir süre zaman zarfında Peygamber aleyhissalatu vesselama hizmet etmiş bir çocuktu bu Enes. Annesi getiriyor Peygamber'in Medine'ye gelince Peygamberimizin yanına bırakıyor. Aleyhissalatu vesselam Enes i̇bn Malik'e ömrünün uzun olması ve zürriyetinin bol olması ve malının çok olması için dua ediyor. Allah'ım diyor sen onun zürriyetini malını e, ne yap? Bereketli kıl. Mübarek kıl diyor. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu duasının, bereket duasının Allah katında kabul olduğunu söylüyor insanlar. Neden? Çünkü gördüklerinden binaen Enes İbn-i Malik'in diyorlar. Öyle bahçeleri, öyle tarlaları vardı ki senede iki tane, üç tane ürün verdi Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin duasının icabet olması, Allah katında duasının kabul olmasının bir göstergesi. Ve diyorlar ki, onun... Aleyküm selamu allahi Onun... Allah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ona yapmış olduğu duasının bir sonucu olarak onun çocuklarının sayısını zikrederken alime diyor ki 120'ye yakın çocuğu olmuştu. Yani kendi soyundan 120'ye yakın çocuğu olmuştu. Bu da neyi gösteriyor arkadaşlar? Resulullah Aleyhisselatü ve Vesselam'ın ona yapmış olduğu duanın müstecav olması. Tabi Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını okuduğunuz zaman pazar günü derse gelen arkadaşlar hatırlarlar. Siyer dersinde Aleyhisselatu vesselam daha çocukluğundan itibaren beni saat saat onları oğullarına anne sütü emmek için yani emzir, emziren kadın Halime e, süt anne süt annesinin yanına gittiğinde saat kabilesi beni saat kabilesi ne yapıyor bir farklılık hissediyor hatta Halime yolda giderken dönüş yolunda kabilesinin yanına dönerken şöyle Medine'ye gelmiş olduğu aynı devesinin üzerinde gitmesine rağmen şaşırıyor. Deve farklı. Gelişi farklı, dönüşü farklı devenin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin biliyoruz ki biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, Allah Ta'la'nın ta kendisine bereket verdiği, hayır verdiği bir kimse. Ondan dolayı hattayken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin teriyle, elbisesiyle ne yapardı sahabeler? Teberrük ederlerdi. Az sonra da hadislerde göreceğiz. Yani Aleyhisselatü Vesselam'ın doğası da mübarek, teri de mübarek, elbisesi de mübarek. Çocukluğundan itibaren gelmiş olduğu insanlar, gitmiş olduğu, yanında kalmış olduğu insanlar bunu ne yapmışlar? Fark etmişler. Enes de bakın ona 10 on sene gibi hizmet etmiş radıyallahu anh. Hayatı boyunca ondan almış olduğu duanın neyi var? Hayatında onun yansımaları var. Aleyhisselatü Vesselam vefat ettikten sonra biz ümmeti hakkında tamam mı? Bize haber vermiş olduğu bazı olaylar var. Bazen dua ediyor Aleyhisselatü Vesselam. Lanet olsun diyor mesela bunu yapana. Bundan korkmak lazım. Değil mi? Yani. Veyahut da Aleyhisselatü Vesselam hayırla dua ediyor. Naddar an. Allah diyor şu kulun yüzünü ak eylesin. Parıllatsın. beyaz yapsın diyor mesela. Benim sözümü işitip de onu anlayıp da başkasına aktaran diyor mesela. Sen de ne yapmışıyorsun? Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünü ...duasını almış oluyorsun. Tabii çok dikkat etmek lazım. Bugün Müslümanım deyip... ...Aleyhisselatü Vesselam'ın... ...duasını alan lanetlediği... ...kişilerden de olabiliriz maalesef. Değil mi? Yani mesela... ...işte dövme yapanlara diyor allah Teala ne yaptı? Lanet etti ya da lanet etsin. İki türlü de anlayabiliriz hadisi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dövme yapanlara lanet ediyor. Bugün sokaklara çıktığınız zaman görüyorsunuz ki... ...insanlar... ...o insandan artık yani bir hayır gelmez arkadaşlar. Peygamberin lanetini yemiş ya. Burada... Ee, Enes var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in duasını almış. Bakıyorsunuz ki 120'ye yakın çocuğu olmuş. Allah-u Teala bahçeler, bostanlar vermiş. Senede birkaç defa ürün alıyor. Bizler de dikkat edeceğiz. Allah Resulü aleyhisselam diyor ki Ta ise abdud dinar. Dinarın kölesi mahvolsun, helak olsun. Değil mi? Ne demek bu dinarın kölesi? Dinarın paranın peşinde koşan. Biz de ona göre dikkat edeceğiz. Dünyaya karşı gerçekten ardına düşmüş, peşinden koşan Allah'ın emirlerini ve bizi bu dünyaya gönderme gayesini unutarak dört elle sarılan insanlardansak maalesef Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bedduasına ne yaparız? Düşar oluruz. Bedduasıyla karşılaşırız. Dikkat etmek gerekiyor. Enes diyor ki radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahsenen nasi hulukan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahlak bakımından insanların neydi? En güzeliydi. Diğer bir hadiste diyor ki Enes Ma <mâ> mesistu dibajan ve la hariran elena min kaffi Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin elinden daha yumuşak. Peygamberimizin elini tuttuğunda, onunla tokalaştığında, el ele tutuştuğunda diyor ki: "Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın avuç içinden daha yumuşak bir şey görmedim hayatımda, daha yumuşak bir şey tutmadım." Ne diyor? İpek ne? ipek kumaşı. Evet, biliyorsunuz ipek nedir? Çok yumuşak bir kumaştır, değil mi? Böyle yumuşacıktır. Ama ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eli o ipek kumaşından daha da neydi? Atlas'tan daha da yumuşaktı. Ve la şememtu raihaten kat atyaba min raihati Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kokusundan daha güzel bir koku duymadım. Biliyorsunuz aleyhissalatü vesselamın arkadaşlar kullanmış olduğu e, ve sevdiği şeylerden bir tanesi de kokular. Aleyhissalatü vesselam diyor ki bir hadiste Yerhamdülillah. Bana diyor bu dünyada kadınlar sevdirildi ve güzel koku sevdirildi. Gözümün nuru ise namazda kılındı. Yani peygamberimizin gözünün nuru ne demek? Yani onu en çok mutlu eden, onu en çok sevindiren şey ne arkadaşlar? Gözleri Gözünün nuru yani gözü parıldayan. Şimdi böyle şurada konuşan her insana bakın. Tamam mı? Herkese bir hafta sonunun vermiş olduğu bir yorgunluk var. Karşımızda olan arkadaşlar konuşalım. Gözlerde böyle bir sönüklük var değil mi? Şimdi o gözlere böyle parıltı verecek olan şey ne? Maalesef bugünkü dünyalık sıkıntıların ne olması? Kaldırılması. Dense ki ya falan, falanca senin ne kadar işte sıkıntın var ticaretinde şurada burada. İşte 80-90 bin lira hocam. İşte al sana 200 bin lira dediğin zaman adam ne olur o esnada? Gözler ne olur arkadaşlar? O göze vücuttaki o kan, o fer, o ışık anında göze vurur değil mi? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Cüilet kurratu ayni fi salah." İşte diyor benim gözümün parıldızı namazda. Şimdi kendinizi düşünün namazla alakalı arkadaşlar. Sabah namazıyla alakalı. Cemaatle namazla alakalı. Gece namazıyla alakalı. Gözler şimşek gibi çıkıyor mu? Açılıyor mu? Açılmıyor mu? Buna dikkat etmek lazım. Enes diyor ki: "Ve kadem khadamtu sallallahu aleyhi ve sellem 10 sallallahu aleyhi ve sellem'e 10 sene hizmet ettim diyor. 10 sene hizmetinde bulundum. Tama qale kat, uf. 10 sene boyunca bana uf dediğini duymadım Celaleddin Resulullah. Yani Aleyhissalatu vesselam'a 10 sene hizmet etmiş en az yani 10 sene arkadaşlarla yakın temas. Aynı yerdesin, hizmet ediyorsun. Ve küçük çocuksun. Yapacağın hatalar, değil mi? Yani çoktur muhtemel olan hatalar. Aleyhissalatu vesselam uf demiyor. وَلا قال, لشيء وقال وَلَا قَالَ لِشَيْءٍ فَعَلْتُوا لِمَ فَعَلْتَهُ Ve bana diyor, aleyhissalatü vesselam, yapmış olduğum bir şey için niçin yaptın diye sormadı. وَلَا لِشَيْءٍ لَمْ اَفْعَلْهُ اَلَا فَعَلْتَكَزَا Ve benim yapmamış olduğum, terk etmiş olduğum bir şeyi de şöyle yapsaydın dediği de olmadı diyor. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakıyorsun. Sonuçta dünya iş. Evde yapılan bir iş. Şimdi kendiniz düşünün arkadaşlar. Evdesiniz, iş yerindesiniz. Yani... Ortada yapılan bir ufak ne var? Bir şey yapılmış. Güzel ahlak gerektiriyor yani? Terbiye edeceksen o insanı da güzel bir uslupla, güzel bir şekilde terbiye etmek. Aleyhisselatü vesselam Enes çocukken aklında kalan şey ne? Bana uf bile demedi diyor. Ve diyor, ve artık yani insana, bugün psikolojide de bunu konuşuyor insanlar, davrandığın, güzel davranış karşındaki insanı öyle etkiliyor ki, senin farkında olmadığın noktalarını bile karşı taraf keşfedebiliyor. Enes ibn Malik ne diyor? Onun diyor, elinden daha yumuşak bir el ellemedim. Onun kokusundan daha güzel bir koku ne yapmadım? Koklamadım. Yani sana hayran oluyor karşıdaki insan. Güzel ahlakından dolayı. Rivayette gelecek az ilerde. Aleyhisselatü Vesselam sahabeyi diyor? Sen de diyor iki huy var. O iki huyu Allahu Teala çok seviyor. Yani bakın. İki huy, iki haslet, iki özellik ve Allahu Teala onları çok seviyor. Nedir o? El-hilmu vel-ana'a. El-hilm. Yumuşak başladık, Yumuşak huyluluk. Ve enâ'a ağır başlığı. Acele etmemek. Üçüncü hadis. Hani Sa'b İbni Cethâme. Sa'b bir tanesi. Diyor ki, Ehdeytu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem himaran vahşiyen. Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme vahşi bir merkep. Ne demek vahşi bir merkep arkadaşlar? Zebra. Biliyorsunuz, eşekler ikiye ayrılıyor. Ehli eşekler, vahşi eşekler. Vahşiler şeyler zebralar. şey yeniyor. E, zebralar yeniyor. Diyor ki aleyhisselam e, ehli olanlar yemiyor. Normal sokaktaki, köydeki eşeğe gelmiyor ama zebra yeniyor. Diyor ki sahabe bize Sema Resulullah sallallahu aleyhi ve e bir zebra hediye ettim. Ferdehu O Aleyhisselam kabul etmiyor. Geri veriyor mu? raa ma fi وجhi. Diyor ki sahabeden as sahab, o o zebrayı eden Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor benim yüzümdeki hoşnutsuzluğu kırılmayı görünce çünkü hediyesi kabul olmamış. Hediyesi geri çeviriliyor. Aleyhissalatü vesselam hemen çağırıyor. Diyor ki gel. İnnâ lemne ruddehu aleyke illa anna hurum. Biz bu zebrayı bir sebepten dolayı değil. Ancak ihramlı olduğumuzdan dolayı ne yaptık? Reddettik. Ne demek arkadaşlar hadis? Hadisi bu şekilde okursanız bu tercümeyle anlayamazsınız. Hadisin öncesini bilmek lazım. Aleyhissalatü vesselam hacca giderken ihramlı bu sahabenin yanına misafir olarak iniyor. Bu sahabe de diyor ki bugün diyor en şerefli misafir benim misafirim. Niye? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neyi olmuş bu sahabenin? Misafiri olmuş. Diyor ki ben diyor ne, ne, ne yapayım çıkayım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için bir av tutayım. Yani o gün için et. Ne yakalıyor aleyhissalatü için? Bir zebra yakalıyor. Tutuyor getiriyor. Aleyhissalatü vesselam tabii kabul etmiyor bunu. Neden kabul etmiyor? Çünkü ihramlıyken senin için eğer bir av tutulduysa sen velev ki ona katılmasan bile senin için tutulduğu için o av, onu ne yapamasın arkadaşlar? O hayvanı yiyemezsin. Haram. Yasak. allah Teala yasaklıyor. Tabii aleyhissalatü vesselam bunun için bu eşeği almayınca, vahşi eşeği yani zebrayı, ...kabul etmeyince sahabenin yüzü biraz değişiyor yani. Üzülüyor. Aleyhisselatü vesselam diyor ki, bizler diyor bunu... ...şunun için kabul etmedik çünkü biz bugün neyiz? İhramlıyız. Ama sahabeden başka bir tanesi var. Ebû Katade... ...bu hadis de Bukhari de Müslim de, ...getiriyor Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir av veriyor. Ve Peygamber aleyhisselatü vesselam aynı yolculukta. ihramlı ...onu yiyor. Şimdi bunun ikisini yemedi, onun ikisini yedi. Nasıl anlayacağız? Nasıl hadisleri birbirine cem edeceğiz? Bir araya toplayacağız? Birincisi, birinci olayda sahabe ne yaptı? Peygamber için tuttu abu. İkinci olayda Ebu Kata'da gidiyor, avlanıyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem görüyor, ona ikram ediyor. Eğer sizin için ihramlıyken iken avlanan bir av değilse, yani sizin için çıkılıp avlanmamışsa eğer ondan yiyebilirsiniz. Ama şayet av sizin için avlandıysa, size ikram etmek için avlandıysa ondan ne yapamazsınız arkadaşlar? Ondan yiyemezsiniz. Tabi mesela Vesselam karşısındakini ne yapıyor? Üzmemek için onun o yüzündeki o üzüntüyü gördüğünde diyor ki, bizler diyor bunu ne için reddetmedik, kabul etmedik? İhramlı olduğumuz için kabul etmedik. Dördüncü hadis Neuvvas Sem an Sem'an diyor ki, sealtu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem anil birri vel isim. Bu daha önce geçmişti. Diyor ki Vesselam'a sordum. Günah nedir? İyilik nedir? Diyor ki, El bir ruh husnul kuluk. iyilik husnul kuluk. Güzel ahlaktır. Güzel ahlakın ne olduğunu açıkladık. Allah-u Teala'ya karşı güzel ahlaklı olmak, insanlara karşı güzel ahlaklı olmak. İnsanlara karşı nasıl güzel ahlaklı olmuyordu? Üç şey zikrettik. Neydi o? Eziyet etmemek, onlara sıkıntı vermemek, cömert olmak ve güler yüzlü olmak, kibirli olmamak. Güzel ahlak bu arkadaşlar. Ama tabii bunları yaparken hangi ölçülerde Allah'ın sınırlarının çiğnenmemesi için. Adam geliyor. Senin evinde sigara açıyor mesela. Buna izin vermeyeceksin. Bu güzel ahlak değil arkadaşlar. Yani güzel ahlaklı olmak adına adamın sigara içmesine izin verirsen sen güzel ahlaklı olmuyorsun. Ve hatta senin otoritenin olduğu bir yerde adam günah işliyor. Gelmiş senin miliksene oturmuş. Video açıyor. Hatta orada müzik dinliyor. Ona ne yapmayacaksın orada? İzin vermeyeceksin. Yani ya işte güzel ahlaklı olmak lazım, dokunmayalım değil. Orada Allah'ın haramları çiğnendiği anda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın sahabeye Enes diyor, on yıl hizmet ettim, üf bile demedi ama Ayşe diyor ya, Allah'ın haramları çiğnendiğinde ne yapardı Aleyhisselam Direkt müdahale ederdi. Orada şey yok, orada gevşeklik, orada... İşte şeytanın sana vermiş olduğu belki neden vesveseden dolayı güzel ahlaklı olalım değil. Orada Allah'ın hakkı herkesin hakkından önce geliyor arkadaşlar. Günah nedir? Günah diyor senin kalbinin kabul etmediği, gönlünde tereddüt ettiğin ve insanların onu sen yap sen yaparken insanların seni görmesini istemediğin şeydir. Günah budur yani. Bir ölçü koyuyor. Ölçülerden bir ölçü. Yani insanların seni o işi yaparken görmesini istemediğin şey de bir günahtır elbette diyor. Tamam bu öyle bir günah ki. Geçen hafta da söylemiş ki Kul ahirette kıyamet günü dağlar kadar sevaplarla gelir. Çünsene o kadar çok sevabınız var ki. Büyük dağlar kadar kocaman kocaman. Ama toz buz, toz buz olmuş. Hiçbir faydası yok. Sebep? Ne diyor aleyhisselatü vesselam? Çünkü diyor yalnız başına kaldığında Allah'ın haramlarını... Ne yapardı? O kimse çiğnerdi. Yani insanların yanında, insanların huzurunda dört dörtlük Müslüman yalnız başına kaldığı zaman kimsenin görmediği zaman bakıyorsun ki ooo yani Allah korkusu filan yok. murakabatullah yok. Allah'ın onu gördüğünü düşünmek yok. Allah'ın hesabı kitabını düşünmüyor. O zaman bütün ameller namazı, orucu, bütün ameller daha kadar olsa bile diyor ki Aleyhisselatü Vesselam ne olur o? Toz bulut haline gelir. 5. hadis Abdullah ibn Amr ibn As diyor ki radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve la mutafahişen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kötü sözlü, kötü davranışlı ve la mutafahişen değildi. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dediğimiz gibi ne olduğunu görmüyoruz. Kötü huylu, kötü davranışlı, çirkef, ağzından kötü sözler çıkan bir insan olarak görmüyoruz. İnni min hiyarikum ahsanukum akhlaqun ve Aleyhisselam sürekli sahabelerine diyordu ki sizlerin en hayırlılarınız kimlerdir? Ahsanukum akhlaqan. Ahlak bakımından en güzel olanlarınızdır. Yani Müslüman insan arkadaşlar kendine bela aramayacak. Müslüman insan kendine musibet aramayacak. Bazı insanlar var. Bazı kardeşlerimizi görüyoruz. Böyle başka yerlerden gelmişler. Yeni tövbe edenler, yeni dönenler, tevhidini anlayan mesela bazı kimseler. Adam evinden sokağa sorun aramak için çıkıyor sanki. Arabayla gidiyor bakıyorsun ki bir yere gidiyorsun. Yani kavgaya hazır. Bir problem yaşasa da arabadan inip kavga etse. Dükkanına gidiyorsun adamın başkalarıyla konuşurken kavgaya hazır böyle patlamak üzere. Bunların hepsi neden kaynaklı arkadaşlar? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i tanımamaktan kaynaklı. Ahlak arkadaşlar güzel ahlak. Öyle bir şey ki Az sonra hadis de gelecek. Yani gece namazı kılan ve gündüzleri oruç tutan kimsenin sevabı veriliyor güzel ahlaklılığına. Bunun için de insan yapması gerekiyor? Gayret etmesi gerekiyor. Altıncı hadis Ebu Derda hadisi diyor ki, Ennen Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, Mâ min şeyin eskalu fî mizânil mûmin yevmel kıyameti min husnil kuluk. Kıyamet günü mümin kulun terazisinde güzel ahlaktan daha ağır başka bir şey yoktur. Ve innallâh yubigdül fâhişel bazi Allahü Teala kıyamet günü kötü sözlü, kaba davranışlı, kötü davranışlı ve ağzından sürekli kötü söz çıkan insanlara ne yapmaz Allah Teala? Ona buz eder diyor bu hadiste. Dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Yedinci hadis, Abu Hurairası. "Qaala su'ila Rasulullah sallallahu aleyhi ve ma diyor ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme şu soru soruldu. Bakın. İnsanları en çok cennete sokan şey nedir? İnsanları cennete sokan en çok cennete girmelerine sebep olan şey nedir? Aleyhissalatu vesselam diyor ki: Takvallahu, husnul huluk. Takvalı olmak ve güzel ahlaklı olmak. Yani Müslümanın arkadaşlar ana sermayesi. Tevhid ve bu tevhidin üzerine bina edeceği takva ve ne arkadaşlar güzel ahlak. وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارِ İnsanları en çok ateşe sokan şey sorulunca peygamberimize, o da diyor ki اَلْفَمُ وَالْفَرْجُ Aleyhisselatü Vesselam şöyle cevap veriyor. Ağız, dil ve insanın neyi? Ferci, organı. Cinsel organı. Ne yapar? O insanı, sahibini en çok ateşe sokan şey onlardır. Bugün de bakın arkadaşlar. Hele hele dil, yani... Mesela kalbin ameli, azaların ameli çok ağırdır. Yani kalkıp namaz tutmak, kalkıp oruç tutmak değil mi? Ağırdır. Aynı şekilde yani günaha gitmek de böyle şeydir yani. Bir insandan ne ister? Enerji ister. Hamle yapmak ister, istenir. Ama dil o kadar kolay ki arkadaşlar yani. Dili saldığın zaman değil mi? Saniyede ne yapabilirsin? Binlerce adamın etini yer, dibetini yapar. Binlerce insanın hakkında, ırzında, namusunda konusunda, hak hukukunu alabilirsin. Onun için dil... İnsanları en çok ateşe sokan bir organ. Diğeri de ne arkadaşlar? Hele hele bu zamanda, bu dönemde insanların ardına düştüğü, peşine düştüğü o anlık, o 15 saniyelik zevki yaşamak için o anı yaşamak için o zevki yaşamak için Allah Teala'nın buz ettiği ve insanı en çok ateşe soktuğu ameli ne yapıyor insanlar? Hele bu çağda ardına düşüp onu gerçekleştirmeye çalışıyor. Yine hafta hatırlarsanız Muazze bin Hocamal hadisini söyledik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ya insan öyle bir söz söyler ki ona önem vermez. Konuşurken bakarsın ki bir şeyler söylüyor adam. veya hatta kızıyor, öfkeleniyor, ağzından bir laf çıkıyor. O anlık çok böyle umursamaz onu ama diyor ki aleyhissalatü vesselam Onunla diyor cehennemin dibine 70 yıl dibine ne var o insan sürüklenir batar. Arkadaşlar dile çok hakim olmak lazım. Dile sahip çıkmak lazım. Hele hele kızdığımız anda, öfkelendiğimiz anda veyahut da böyle çok gevşek olduğumuz anda konuşurken çok dikkat etmemiz gerekiyor. Tabii tamam, Muazzez Hücemel Peygamberimiz diyor ki peki diyor sana yani seni bundan koruyacak, sahip olacağın bu ateşe düşmekten koruyacak şey haber vereyim mi diyor Aleyhisselam Muazzez Hücemel diyor ki Muaz diyor ki evet ver ey Allah'ın Resulü bana bunu haber ver. Diyor ki Muaz Peygamber Aleyhisselam dilini çıkardı, tuttu ve dedi ki diyor "Kuf aleyke haza." sahip çıktı. Yani bu dile sahip çıktı diyor. Muaz diyor ki ey Allah'ın Resulü insanlar diyor konuştuklarından dolayı. Çünkü çok kolay değil mi dil iki hareket ediyor. Bazen insan bakıyorsun adamlar oturuyor hele hele ilim meclislerine katılmıyorsa bir kimse. Bakıyorsun ki adam, vatandaş, az önce yüzüne güldüğü, konuştuğu adam arkasını döndü, üç adım attığı andan itibaren başlıyor ne yapmaya? Gıybetini yapmaya, hakkında konuşmaya, onu kötülerle. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, dilini sahip çık, dilini tut. Muazzez Cemal diyor ki, bizler bu dilimizle konuştuklarımızdan dolayı hesaba mı çekileceğiz? Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, annen seni kaybetsin. O Araplarda böyle bir yani e, beddua gibi olsa da bir duadır bu. Diyor ki, İnsanlar diyor ateşe, yüzleri üzerine, burunları üzerine sürülerek ancak dillerinden dolayı atılacaklar. Yani cehenneme bu hadisede olduğu gibi insanların gireceği, girmelerine sebep olacak en büyük aza hangisi arkadaşlar? Birisi dil, birisi deney, terç. Onun için çok dikkat etmek gerekiyor. Bu iki organa çok dikkat etmek gerekiyor. Aleyhisselatü vesselam onun diyor ya, İki yanağınız arasındaki ve iki bacağınız arasındakini bana garantileyin. Ben de size neyi garantileyim? Cenneti garantileyim diyor. Yani insanın cinsel organını, ağzını garanti alması nedir? Onun cennetini garanti etmesidir. Sekizinci hadis. Ebu Hurayr hadisi. Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ekmelül mu'minine imanen. Ahsenuhum hulukkan. Müminlerin iman bakımından en kamil olanı, en mükemmel olanı kimlerdir arkadaşlar? Ahsenuhum hulukkan. En güzel ahlaklı olanları. Ve khiyarukum hıyarukum linisa'ihim. Sizlerin en hayırlılarınız kimlerdir? Hanımlarına karşı en hayırlı olanlarınızdır. Evet. Bu da çok önemli arkadaşlar. Yani imanın en mükemmel olanı en güzel ahlaklı olanıdır. Yani insanlar tevhidi birebilir. Akideyi oturtmuşlardır. Bakarsın ki adam ahlaki kötü. Bu hoş bir şey değil. Onun imanı demek ki en mükemmele ulaşmamış. En Kamile ulaşmamış. Yani güzel ahlaklı olmak neyin göstergesi arkadaşlar? Tevhid varsa, tevhid öğrenildiyse, tevhid altyapısı varsa imanın mükemmel olduğunun alameti. Yani... Allah Teala karni kim diyor? Aharet anel cahilin, cahillerden yüz çevirse uğraşmıyorlar. Güzel ahlakından dolayı. Onlarla diye uğraşma. Onlar veya Cah Cahil olanlar onlarla konuştuğu zaman onlar ne yaparlar? Selam deyip giderler, uğrarlar. Uğur hep giderler diyor. Yanlarından geçer giderler. Niye? Çünkü güzel ahlak var adamda. Uğraşmıyorlar. Dokuzuncu hadis Ayşe radıyallahu anh'a diyor ki قالت سمعت Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem يقول innel mü'mine mü'min bir kimse لَيُدْرِكُ بِحُسْنُ خُلُقِهِ دَرَجَةَ سَائِمِ kâim. mü'min bir kimse güzel ahlakıyla siyam, oruç tutanın ve gece namaz kılanın neyine ulaşır, makamına ulaşır diyor. Çok önemli bir hadis arkadaşlar. Ebu Davut'un ila etmiş olduğu bir hadis, sahih bir hadis. Yani güzel ahlak öyle bir mertebeye çıkarıyor ki seni Allah katında. Oruç tutan bir kimsenin, gece namaz kılan bir kimsenin mertebesine ulaşıyorsun. ahlakına ulaşıyorsun. Onun hadis Ebu Umame el Bahili radıyallahu anhu قال قال رسول sallallahu aleyhi ve sellem. diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. "Ana zaim bi beytin fi rabdil Ben diyor cennetin ortasında şu evi vaat ediyorum size. Kime لِمَنْ ve in kana مُحِقْقًا Haklı olduğu halde tartışmayı cidali bırakan kimseye. Diyor cennetin ortasında neyi vaat ediyorum? Bir ev vaat ediyorum. Yani sen haklısın. Adamla bir mesele geçmiş. Bazıları var ki adam yani tartışmayı çok seviyor. Bakıyorsun en ufak bir şeyde yani kapı dışarı mı açılıyor, içeri mi açılıyor? Meselesinden adam 3 saat, 4 saat, 5 saat Tartışabilecek şeye sahip. Yani, psikolojiye sahip. Onu istiyor yani adam. Şeyi onun. Hali o. Görürsünüz çevrenizde böyle insanlar vardır. Adam böyle bir şeyler, Sen onu bırak yani. böyle ki sen doğru olduğunu bilsen de bırak onu yani. Aleyhisselatü diyor ki, Ben diyor ona cennetteki neyi veriyorum? Bir Ortasında bir ev vaat ediyorum. Yani. Hele hele dini konularda tartışma yani selef münakaşa. Tartışma. Adam sana gelip diyorsa ki gel tartışalım şu meselede. Gerek yok. Ha, alim isen, ilim ehli bir adam isen o adamın şüphelerini giderecek bir kimse isen ne yapabilirsin? Ona hakkı beyan etmek için oturur. Onunla delilleri, ayetleri konuşabilirsin. Ama değilsen senin kafanı çelmeye geliyorsa, seninle gel tartışalım diyorsa Selepten bir çoğuna dendiği gibi adam gelip diyor ki gel tartışalım diyor. Diyor ki niye tartışacağız? Diyor ben yenersem diyor, bana uyacaksın. Sen yenersen ben sana uyacağım diyor. Tamam diyor peki diyor. Ben seni yendim tartışmada. Ondan sonra sen bana uydun. Sonra gittik başka birisiyle tartıştık. Günaha karşı ettik. O bizi yendi ne yapacağız? Diyor. Onun dinine geçeriz. Üçümüz diyor onun görüşünde oluruz. Peki diyor ondan sonra başka birisiyle o tartışırsa o yenerse. Onun içine geçeceğiz. Diyor ki yani Allah-u Teala diyor peygamberine dini böyle tenakkul etmek için oradan oraya geçmek için indirmedi. Ve Selef diyor ki kim diyor ben ekseral cidal. Kim diyor münakaşayı tartışmaya çoğaltırsa dini usularda eksara tenakkul. Görüşlerini çok değiştirir. Oradan oraya geçer. Oradan oraya geçer. Dinini çok değiştirir. Dininde bakarsın ki çok değişiklikler olmuş. Niye? Çünkü Habire ne yapıyor? Tartışıyor. Bu menheç ehl-i sünnetin menheci. Selef-i menheci diyor arkadaşlar. Yani gideyim bundan tartışayım. Gidin bundan konuşayım. Bakmasın ki hiçbir şey kalmamış elimde. Tabi beynin fi basatıl cenneli Kim diyor yalanı terk ederse ona cennetin ortasında bir ev vadı ediyorum İmkane Mazihan yalan da olsa. Yani yalan dahi olsa arkadaşlar şey şaka dahi olsa yalan doğru değil. Aleyhisselam şaka dahi olsa yalan söylememiş. Şimdi bakıyorum ben birçok anne babalara çocuklarını yetiştirirken. Çocuklarına yalan söylemek o kadar çok kolay ki, şaka da olsa ve hatta çocuğuyla alakalı dakikada 10 tane yalan söylediğini görüyorum anne babalarına. Bu caiz değil arkadaşlar. Ve diyor cennetin en üst makamında, en üst yerinde bir ev vaat ediyorum kime? Ahlakı güzel olan kimselere diyor. Güzel ahlakı olan kimselere bunu vaat ediyorum. Diyor. Güzel ahlakın mertebesi bakın çok önemli. 11. hadis, Cabir hadisi radıyallahu anh. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme kal, inne min ahabbikum ileyye wa akrabikum minni meclisen yevmel kıyame ahasinukum ahlaka. Hadise bakalım arkadaşlar. Kıyamet günü bana en yakın olanınız ve bana en sevgili olanınız, ahlakı en güzel olanlarınızdır diyor aleyhisselatü vesselam. Kıyamet günü bana en yakın olanınız ve benim en çok sevdiğim sizlerin bana en yakın olanınız ahlak bakımından en güzel olanlarınızdır. Ve inne abgadakum ileyye diyor benim en çok buz ettiğim en sevmediğim ve benden en uzak olacak kimseler de kimlerdir? Es-sarsarun Es-sarsar ne demek es-sarsar? Ne, ne çağırıştır arkadaşlar bu kelimesi de? Evet, sarsar Çok konuşan. Geveze yani, Aşırı geveze olan. Velmuteşeddiqun. <gülüyor> Muteşeddiq. Böyle konuşurken ağzının içini laflarla doldurup böyle süsleyip kibirle konuşan demek. Bazen görürsünüz adam böyle yaslanır arkasına. Konuşurken böyle yani oraya hakim olmak için öyle konuşur. Öyle kibir vardır ki Velmutefeihikun. Tekebbür sahibi. Kibirlenenler. <Gülüyor> ya Geçen derste hatırlarsınız. Çarşamba günü derste anlattık. Sahabeler bazen ne yapmıyorlar? Peygamber aleyhissalatü vesselamın söylediklerini anlayamıyorlar. Yani Kureyş kabilesi, Arap yarımadası. Arapçanın en güzel konuşulduğu zaman, en güzel konuşulduğu mekan. Vahiy ile konuşan peygamber var aleyhissalatü vesselam. Sahabeler bazen diyorlar bu ne demek yani? Eşen hatırlarsanız hadiste geçmişti değil mi? Aleyhisselatü Vesselam onları açıklıyor. Diyor ki sahabeler, ey Allah'ın Resulü, sersarı anladık. Çok konuşan demek. Vel mutaşaddik, anladık. Ağzını böyle kelimelerle doldurup, süsleyen, püsleyen, böyle konuşken adamın gıdı, gıdı işler, ağız işler böyle. Değil mi? Böyle artistlik yaparak konuşur. Peki diyorlar, mütefeihik, bunu anlamadık. Bu ne demek? Diyor ki, mütefeihik, el mutakebbirun. Kibirli olan kimseler. Demek ki arkadaşlar kıyamet gününde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a en uzak olacak olan, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın en çok buz ettiği kimseler kimlerdir? Geveze olanlar. Adam bakıyorsunuz, zır zır zır zır zır zır zır konuşuyor. Dil. Bakın az önce geçen hadislerle alakalı. Ve aynı şekilde ağzını laflarla dolup böyle güzel sözler kullanayım derken kibirlenen, farklı şeyler konuşan insanlar. Ve kimler? Oத்தகைய bir kimseler, kibirlenen kimseler. ve <Sessizlik>